İbrahim Halilullah. Halil ne demek? Halil, dost demek. Niçin Halilullah demişler? Allah'ın dostu İbrahim Halil Cenab-ı Hak üç imtihanı imtihan etti. İkisi de ağır. İnsanlara üç türlü afet gelir. Bir Birisi evladıyla. Çok ağır. Allah'ım hamza bürsün. Evladıyla. Malıyla canı yıkıyor. En ağır şeyler bunlar. Cenab-ı Hak üç şeyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın üzerine teveccüh etti, musibetle. Üçünleri bir cila aldı. Melekler dediler, yarabbik oldan hayl dediler. mu bilirsin. Melekler bir şey iddia göründü hadi meleklere öyle oldu? beş bin hayvan bile kesilmiş koyun beş bin beş yüz bakar beş yüz deve beş bin şart, yani koc kesti. şaşırırlar melekler. Allah karağa daha Hatta kapısına bir ufkağa gelmişti kapıyı çalmış vermiş kendisine. Sonra ufkağa odan ayrılmış bitişik. Niye demiş, o tarafa bir kapı daha yaptırmadın demiş, keşke ki o tarafa bir daha gelsin buraya. Almak için demiş. Sonra evine iki kapı yaptırmış yan yana böyle, hem buradan veriyor hem buradan da veriyor işte o zamanlar. Yani ben onu söyleyim. Bir gün kapısına gelmiş Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şeyi de kapıyı çalmış. Şey Allah demiş, bakmış, mecusiymuş dedi. Saç, büyük sakal, düğüne karışmış, pisliği herifte öyle böyle. Demiş, sen dinin nesini? Ben mecusiyim, budist yani. Bir de hiç Allah'a şirk koşanın benimle de işi yoktur çıkacaktır. Yani. Hemen Cebraim Nazir oldu. Ya İbrahim bit Bitköy'ünü al onu. O bana şirk koşu sana ne oldu diyor. Benim sofram açıktır. Benim soframda herkes yer. Ya o yer Müslüman'a yer. Bir tane bir sofra. Hey buldu İbrahim Peygamber getirdi. Aman dedi gel buraya senin en lazım. Ya Halil, Halil, Mütreselik kolay işte.